Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği'nin 2020 öncesi bütçesinin yüzde yirmisini iklim değişikliğiyle mücadele harcama hedefini kaçırdığını ve hedefe ulaşıldığını iddia etmek için yeşil harcamalarını abarttığını söyledi. Avrupa Birliği 2014-2020 bütçesinin en az %20'sini iklim değişikliğini sınırlama tedbirlerine harcamayı taahhüt etmişti. Ve kendi hesabına göre bu hedefe tam olarak ulaşarak bu dönemde 216 milyar euro harcadı. Ancak denetçiler Avrupa Birliği'nin iklim harcamalarını en az 72 milyar euro yükselttiğini ve gerçek rakamın muhtemelen toplam bütçenin %13'üne denk gelen 144 milyar euro olduğunu ortaya koydu. Avrupa sayıştığı üyesi Joel Elvinger, Avrupa Birliği bütçesi kapsamında rapor edilen iklimle ilgili harcamaların tümü aslında iklim eylemleriyle ilgili değildi, dedi. Denetçiler, iklim harcamalarının %80'ini oluşturan tarım sübvansiyonlarının yanlış etiketlendiğini söyledi. Denetçiler, bazı planların toprak karbon depolamasını zenginleştirmek gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye sağlam bir katkı sağlarken, diğerlerinin iklim üzerinde çok az etkisi olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu, %20 hedefine ulaşıldığına ilişkin değerlendirmesinde ısrar etti. Komisyon Avrupa Birliği iklim harcamalarını izleme yönetiminin güvenilir olduğunu ve şeffaf temel ve varsayımlar kullanıldığını duyurdu. Tarım harcamalarının iklim katkısını değerlendirmek için bilimsel kanıtların kullanılması da dahil olmak üzere denetçilerin tavsiyelerinin ise çoğunu kabul etti. Denetçiler ise bu sistemin zayıflıklarla dolu olduğunu ve para harcandıktan sonra projelerin yarattığı gerçek etkiyi değerlendirmediği için güvenilmez olduğunu söyledi. Bir hukuk bürosu iklim değişikliğinin bir insan hakları meselesi olduğunun altını çizerek Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi tarafından Mart 2022'de hazırlanan iklim değişikliği yerinden edilme ve insan hakları başlıklı bilgi notunu Türkçe'ye çevirdiğini duyurdu. Yerinden edilme bağlamında iklim değişikliği tüm dünyada gittikçe artan şekilde insan hakları boyutuyla tartışılıyor ve ele alınıyor. İklim değişikliğinin çölleşme, yükselen deniz seviyeleri, gittikçe sıklaşan şiddetli hava olayları gibi yaşam, su ve gıda, sağlık ve yeterli barınma hakları dahil olmak üzere insan haklarından yararlanma önünde büyük engel oluşturuyor. Ayrıca doğayla olan güçlü bağları göz önüne alındığında yerli halklardan oluşan yaklaşık 400 milyon kişinin kültürel haklarına olduğu kadar müşterek gelişme ve kendi kaderlerini belirleme haklarına yönelik tehditlere karşı Karşıya kaldıklarına da dikkat çekildi. Yanı sıra iklim açısından kırılganlığı yüksek olan ülkelerin mültecilerin %40'ına, çatışma ya da şiddet nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin %70'ine ev sahipliği de yaptıkları söylendi. Bu toplulukların iklim krizlerine yüksek düzeyde maruz kalan ve krizlere karşı son derece kırılgan olmalarına karşın giderek daha da kötüleşen çevre şartlarına Uyum sağlamak için daha az kaynağa ve desteğe sahip olduklarını ve bu durumun eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasayı ile ilgili endişeleri arttırdığına dikkat çekildi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Marmara Yaşasın grubu tarafından organize edilen ve deniz ekosistemine yıkıma uğratan nedenleri kamuoyuyla paylaşmayı ve çözüm yolları üretmeyi amaçlayan Marmara Kerbanı yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Ve sonlandırdı. Kervan Marmara çevresindeki Eko Kırım suç mahallelerini inceledi. Kervan'ın ilk durağı olan Marmara Ereğlisi'nde Marmara Ereğlisi Çevre Derneği ile birlikte Kınıklı Deresi'nin Sultanköy plajında denize döküldüğü yer görüntülendi. Kervan tarafından yapılan açıklamada kumsal ve çevresinde yazlık evleri bulunan bölgede sanayi tesislerinin atık sularıyla kirletilen Kınıklı Deresi'nin plajda da Önemli kirliliğe neden olduğu bildirildi. Marmara kervanı açıklamasında yolculuk süresince yapılan gözlemler şöyle aktarıldı. Ardından kervan Çorlu'ya doğru yoluna devam etti. Sayıları bugün 2000'in üzerinde olan ve ondan fazla organize sanayi bölgesinde bir araya getirilen endüstriyel tesislerin atık sularıyla artık bir nehir olma özelliğini yitiren yoğun kokusu nedeniyle civarında solumakta güçlük çekilen Çorlu çayının kirliliği görüntülendi. Nehre komşu, ironik bir biçimde adı sağlık olan mahallede, yerel halkla yapılan görüşmelerde kanser ve solunum yolu hastalıklarının çok sık görüldüğü vurgulandı. Kervan Ergen'e derin deniz deşarjının yapıldığı sahil şeridine de gitti. Ancak devlete özel ortaklı bir şirket tarafından işletilen derin deşarj alanı jandarma korumasında olduğu için bölgeye girişe izin verilmedi. İncelemelerine bu nedenle Karabiga'da devam eden kervan ilk olarak balıkçı barınağını ziyaret etti. Yasaklanmış olmasına karşın troller ve gırgırlarla yapılan avcılığın küçük balıkçılara ve balık türlerinin azalmasına yönelik zararları balıkçılar tarafından dile getirildi. Makine mühendisleri odasının son çalışmasında fosil yakıt kullanım oranının yüksekliğine dikkat çekilirken acil alınması gereken önlemler sıralandı. TAMAP Makina Mühendisleri Odası'nın son 12 yıldır hazırladığı enerji görünümü sunumu yayınlandı. Enerji yöneticisi eğitimlerinde Oğuz Türk Yılmaz tarafından eğitim notu olarak hazırlanan sunumlar bu alanda referans kaynağı. İklim kaynaklı sorunların yıkıcı etkilerini azaltmak, başta karbondioksit olmak üzere sere gazı salınlarını düşürmek için yeni fosil yakıt üretim ve tüketiminin hızla azaltılması gereğine rağmen bu konuda maalesef ülkemizde Rapora göre yol kat edilmiyor. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.